Merhaba değerli okurlar, değerli yarışmacılar. Bu yılki ufka yolculuk kitabı olan 1001 Hadis Seçkisi kitabının ön söz kısmını okuyorduk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seçme ve derleme hadis geleneğinde bilhassa son yüzyılda sıkça kullanılan Binbir Hadis Seçkisi'ni kendilerine önerdim. Onlar da memnuniyetle kabul ettiler. Böylece riyazüs Salih'inden bin bir hadis seçkisi başlıklı yeni ve özel bir muhtasar hazırlamak için hızlı ve yoğun bir işbirliği ve mesai ile çalışmalara başladık. Tespit edilen konular çerçevesinde hadisler seçildi. Kitap baştan sona iki kez çeviri ve tertip açısından gözden geçirildi. Başlıklar tekraren değerlendirildi. Bazı başlıklar hem ifade olarak hem de yer olarak değiştirildi. Kimi hadisler uygun olan başlıklara yerleştirildi. Esasen kitapta daha önce olmayan ana bölümler oluşturularak hadislerin içeriğine göre dokuz bölüm oluşturuldu. Bu bölümler bab başlıkları ve içeriğindeki hadislerin ana temasına göre adlandırıldı. Birinci bölüm İman, Tevhid ve Dua. İkinci bölüm İyilikler ve Hayırlar. Üçüncü bölüm Adab-ı Dördüncü bölüm İslami hükümlülükler ve faziletler. Beşinci bölüm ahlaki zaaflar ve yasaklar. Altıncı bölüm haklar. Yedinci bölüm Zühd ve takva. Sekizinci bölüm toplumsal sorumluluk ve yönetim. Dokuzuncu bölüm muhtelif konular. Bu tasnif, tertip ve düzenlemeyle. Riyaz-ı Salihinden seçilen 1001 hadis sadece bireysel ahlak, zühd ve adab konularıyla sınırlanmamış, bilakis toplumsal yükümlülükler yanında hukuki sorumluluklar, insan ve varlık hakları gibi genel konularında hadisler bağlamında öne çıkmasını sağlamıştır. Binbir hadis seçkisi, başta hadise ilgi duyan öğrenciler olmak üzere genel okuyucu için konu, içerik ve anlaşılırlık bakımından uygun bir başvuru kitabı olmuştur bu seçkide kitabın aslında var olan ayetlere ve müellifin özel değerlendirmelerine yer verilmemiştir. Kuşkusuz bu seçkide pek çok eksik ve hatayla mağlüldür. Buna karşın kısa sayılabilecek bir sürede azami dikkat ve itinayla en iyisi yapılmaya çalışılmıştır. Seçkinin hazırlanması sürecinde desteklerini esirgemeyen sevgili Veli Aknar'a ve Mutlu Yaman'a ve arkadaşlarına gönülden teşekkür ederim. Riyaz-ı Salih'inden binbir hadis seçkisi, Ufka Yolculuk adlı bilgi yarışması ve sınavına katılanlar başta olmak üzere bu seçkiyi okuma nezaketinde bulunanlar, umarım ve dilerim ki sevgili Peygamberimizin nebevi ikliminde ebedi ufuklara kanat açarlar. Salat ve selam, tahiyyat ve ihtiram, Resul-i Zişan Efendimiz'e, onun âl ve asabına ve onun siret ve sünnetine tabi olanlara olsun. Bilhamdülillahi Rabbi'l Alemin. Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar, Ankara, 2015. 1. bölüm İman Tevhid ve dua. Niyet. Müminlerin emiri Ebu Hafs Ömer bin El-Hattab bin Nüfeyl bin Abdülüzzah bin Riyah bin Abdullah bin Kurt bin Rezah bin Adi bin Ka bin Lüey bin Galib el-Kureşi el-Adevi'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah'a ve Resulüne hicret ederse o gerçekten Allah'a ve Resulüne hicret etmiş olur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse hicreti hicretine sebep olan şeydir buyurdu. Hz. Ayşe radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mekke'nin fethinden sonra artık Medine'ye hicret yoktur. Yalnız cihad etmek ve cihad niyetinde bulunmak vardır. Cihada çağrıldığınız zaman derhal orduya katılın. Ebu Yezid Ma'an radıyallahu anh şöyle demiştir. Babam Yezid sadak olarak dağıtmak için birkaç dinar ayırmış ve onları camide birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları aldım ve babamın yanına gittim. Bunun üzerine babam vallahi ben o paraları sana vermek istememiştim dedi. Babamın da bulunduğu bir ortamda durumu peygamberi arz ettim. Peygamber efendimiz, Yezid, sen niyetinle sevap kazandın. Ma'an, sen de aldığın malı kazandın buyurdu. Cennetle müjdelenen on sahabiden biri olan Ebu İshak Saad bin Vakkas radıyallahu şöyle dediği rivayet olunmuştur. Veda haccı senesi Resulullah ağır hastalığım sebebiyle beni ziyarete geldi. Ben, ya Resulallah, ''Hastalığımın ne kadar ilerlediğini görüyorsun. Ben zengin biriyim ve bir kızımdan başka da mirasçım yok. Malımın üçte ikisini sadaka olarak dağıtayım mı?'' dedim. ''Hayır, öyle yapma.'' buyurdu. ''Yarısını vasiyet edeyim.'' dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine ''Hayır.'' dedi. ''Ya Resulallah, malımın üçte birine vasiyet edeyim mi?'' dedim. ''Evet, üçte biri yeterlidir. Hatta üçte biri bile çoktur.'' Zira mirasçılarını zengin olarak bırakman, onları halka el açacak bir halde fakir bırakmaktan daha hayırlıdır. Allah rızasını gözeterek eşine ikram ettiğin lokmaya varıncaya kadar onlar için yaptığın her türlü masraf karşılığında sevap kazanırsın buyurdu. Bunun üzerine, Ya Resulallah, ashab seninle Medine'ye dönerken ben Mekke'de kalacak mıyım diye sordum. Resul-i Ekrem, Mekke'de kalmayacaksın. Daha yaşayacak ve Allah rızası için iyi şeyler yapmaya muvaffak olacak ve yükseleceksin. Allah'ın seni uzun ömürlü kılmasını dilerim. Senin fetihlerinle Müslümanlar fayda görsün ve inkarcılar zarara uğrasın. Ya Rabbi, ashabımın hicretlerini tamamla ve onları geriye çevirme. Asıl zavallı olan Saad bin Havle'dir buyurdu. Mekke'de öldüğü için Resulullah ona hep acırdı. Ebu Hureyre Abdurrahman bin Sahr radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayete olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah sizin kalıbınıza ve şeklinize değil, kalplerinize ve amellerinize bakar. Asva Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan okudukça devam ediyor. Ebu Bekre Nüfey bin Haris Es-Sakafi radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz iki Müslüman birbirine kılıç, silah çekerse öldüren de ölen de cehennemdedir buyurdu. Bunun üzerine ben ya Resulallah öldürenin durumu belli de ölen niye cehennemlik oluyor dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o da arkadaşını öldürmek istiyordu da ondan buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Allah'ın Resulü şöyle buyurmuştur. Kişinin camide cemaat ile kıldığı namaz evde veya çarşıda kıldığı namazdan 20 kat üstündür. Şayet bir kimse güzelce abdest alır sırf namaz kılmak maksadıyla camiye gelirse camiye girinceye kadar attığı her adımla onun derecesi yükselir ve günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz için oturduğu müddetçe namazdaymış gibi sayılır. Namaz kıldığı yerde kaldıkça kimseye sıkıntı vermediği ve abdesti bozulmadığı yahut günah işlemediği takdirde melekler onun için şöyle dua eder. Allah'ım sen bu kişiye rahmet et. Allah'ım onu bağışla. Allah'ım onun tövbesini kabul et. Ebu Abdurrahman, Abdullah bin Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre o, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim demiştir. Sizden evvel yaşayanlardan üç kişi yola çıkar. Geceyi geçirmek için bir mağaraya girerler. Derken dağdan bir taş düşer ve mağaranın ağzını kapatır. Bunun üzerine bizi buradan... İyi amellerimizi hatırlayarak dua etmekten başka hiçbir şey kurtaramaz derler. İçlerinden birisi, Allah'ım benim ihtiyar bir annem ve babam vardı. Akşam onlardan evvel ne çocuklarımı doyurur ne de hayvanlarıma bakardım. Günün birinde odun toplamak için uzaklara gitmiştim. Onlar uyuyuncaya kadar dönemedim. Akşam yemeklerini hazırladım fakat geldiğimde onları uyumuş buldum. Onları uyandırmayı ve onlardan evvel ailece akşam sütü içmeyi hoş görmedim. Çanak elimde olduğu halde uyanmalarını bekledim. Nihayet sabah oldu. Çocuklarım ayaklarımın altında açlıktan ağlıyorlardı. Derken annem babam uyandılar ve sütlerini içtiler. Allah'ım eğer ben bu işi senin rızan için yapmışsam bu taşın yüzünden başımıza gelen belayı bizden uzaklaştır der. Taş... Bir parça açılır ancak çıkılacak gibi değildir. İkincisi şöyle der. Allah'ım amcamın bir kızı vardı ve ben onu herkesten çok seviyordum. Bir rivayete göre bir erkek bir kadını ne kadar sevebilirse ben de o kadar seviyordum. Onunla birlikte olmak istedim lakin teklifimi kabul etmedi. Nihayet bir kıtlık senesi zorda kalınca bana başvurdu. Kendisini bana teslim etmesi şartıyla ona 120 altın verdim, kabul etti. Bu fırsatı elde edince, Allah'tan kork da haksız olarak mührümü bozma dedi. Ben de Allah'tan korkarak bu çok sevdiğim kızdan uzaklaştım. Verdiğim altınları da ona bıraktım. Allah'ım eğer ben bu işi sırf senin rızanı kazanmak için yapmış isem, içinde bulunduğumuz belayı üzerimizden gideriver diye yalvarır. Mağaranın girişindeki taş bir parça daha açılır. Fakat yine çıkılabilecek gibi değildir. Üçüncü şahıs da şöyle der. Allah'ım, ücretle işçiler tuttum ve ücretlerini verdim. Yalnız biri ücretini almadan bıraktı gitti. Onun ücretini çalıştırdım. Onun hesabına mal çoğaldı. Bir müddet sonra o adam yanıma gelerek, ücretimi ver dedi. Ben de, şu gördüğün develer, öküzler, Koyunlar ve köleler senin alman gereken ücretten çoğalmıştır. Hepsini al, götür dedi. O da "Ey Allah'ın kulu, benimle alay etme." dedi. Ben "Seninle alay etmiyorum, gerçeği söylüyorum." dedim. Bunun üzerine mallarını aldı ve hepsini sürüp götürdü. Geriye hiçbir şey bırakmadı. İlahi, eğer ben bunu senin rızan için yapmışsam, içinde bulunduğumuz belayı üzerimizden defet." der. Taş Mağaranın ağzından kayar ve onlar da çıkıp giderler. İlim ve ilim Ehli Muaviye radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah hayrını dilediği kimseyi dinde kavrayışlı kılar. İbni Mesud radiyallahu an’ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği hikmetle davranan ve onu başkalarına öğreten kimsedir. Seh bin Saad radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ali radıyallahu anha şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah'a yemin ederim ki Allah Teala'nın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır. Abdullah bin Amr bin El-Az radiyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benden işittiğiniz bir ayet de olsa onu halka ulaştırınız. İsrailoğullarından gelen rivayetlerden de haber vermenizde beis yoktur. Her kim de bile bile benim adıma yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın. Ebu Hureyre radıyallahu an’ten rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala, ilim tahsili için yola çıkan kimseye, Cennete giden yolu kolaylaştırır, buyurmuştur. Yine Ebu Hureyre radıyallahu an’ten Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin, Şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Başkalarını doğru yola çağıran kimseye, Kendisine uyanların sevabı gibi, sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez. Ebu Hureyre radiyallahu an şöyle naklediyor. resul Ekrem'den işittim. Buyurdu ki insanı yaratılış amacından uzaklaştıran dünya ve içindeki her şey lanetlenmiştir. Yalnız Allah'ı anmak ve benzeri şeylerle alim ve ilim talebesi bunun dışındadır. Okudukça, Asfa Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan Okudukça sona erdi. Okuyan, Serpil Özcan, Profesör Doktor Mehmet Emin Özafşer'in Ufka Yolculuğu Kültür Yarışması için hazırladığı Bin Bir Hadis Seçkisi isimli eserini dinlediniz. Yarın akşam kaldığımız yerden devam etmek üzere hayırlı akşamlar.